Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in takvası. Takva, Allah'tan korkmak ve bütün emirlerine uymaktır. Her zaman haramlardan ve şüpheli şeylerden uzak durmaktır. Bu şekilde hareket eden insan, Allah Celle Celaluhu katında çok yüce bir değer kazanır. Takva sahibi olmak çok güzel bir özelliktir. Peygamberimizin Sallallahu Aleyhi Vessellem,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 Üstünlük ancak takva iledir. Hukuk karşısında ise herkes eşittir. Hiç kimsenin bir üstünlüğü yoktur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. Hikmetin başı Allah korkusudur. Başka bir hadiste şöyle buyrulmuştur. Bir zerrecik günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetlerinin toplamından daha iyidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece hiç uyumadığını gören eşlerinden biri neden uyumadığını sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yanımda bir hurma buldum, yedim. Bizde sadaka hurmaları vardı. Onun sadaka hurması olabileceğinden korktum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ömrünü takva ile geçirmiştir. Gece gündüz hep ibadetle meşgul olur, dünya nimetlerine hiç iltifat etmezdi. Vefat ettiğinde üstündeki elbise de iki yaması vardı. Halbuki o zamanlarda yapılan fetihler sayesinde Medine halkı refah bir hayat sürmekteydi. Arap Yarımadası da fethedilmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ganimet malları ve hediyeler gelmekteydi. Ancak bunların hepsini fakirlere, yetimlere ve yoksullara dağıtırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar hiçbir zaman doyacak bir şekilde yemek yememiştir. Hazreti Aişe radyallahu anu diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki yaşamı boyunca bir günde iki öğün yemek yememiştir. Buhari. Kıtlık döneminde bazı sahabeler açlıktan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip durumlarını anlattılar. Peygamberimiz üstündeki kemeri gevşeterek açlıktan dolayı karnına iki taş bağladığını onlara göstermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bazen yemek yapmak için iki ay geçtiği halde ateş yanmazdı. Hurma, süt ve su ile geçinirlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde yiyecek bulamadığı zamanlar oruca niyet ederdi. Hep ümmetin en fakiri gibi yaşamayı tercih etmiştir. Çoğu zaman akşam yemeğini bulamadığı için ev halkıyla birlikte aç uyumuşlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fakir ve yoksullara merhamet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Fakir ve yoksulları bulundukları bu sıkıntılı durumdan kurtarmak için büyük bir gayret ve çaba sarf ediyordu. Çaresiz olan bu insanlara yardım ve iyilik etmek, ihtiyaçlarını temin etmek için her zaman çalışıyordu. Maddi durumu iyi olan diğer sahabeleri yardıma teşvik ediyordu. Bütün insanlara, hatta düşmanlarına bile merhametle muameleden çekinmeyen bir şefkatteydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vermiş olduğu eğitim ve öğretim sayesinde içinde bulunduğu fakir ve zayıf toplumdan mükemmel bir ümmet çıkarmıştır. Cemiyet nizamını kısa bir zamanda değiştirmiştir. Vahşi bir milletten merhametli ve hoşgörülü bir toplum oluşturmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vesilesiyle tüm dünyaya örnek teşkil edecek Adaletli ve şefkatli Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer gibi nice büyük zatlar yetişmiştir. İslam gittiği her yere adalet ve merhameti beraberinde götürmüştür. Başlangıçta Müslümanlığa ilk girenlerin çoğu fakir ve yoksul kimselerdi. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemle ile birlikte Kabe'ye gittiklerinde Kureyş'in ileri gelen müşrikleri bunlarla hep Alay ve hakaret ederlerdi. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de bu duruma işaret ederek şöyle buyurmaktadır. En'am suresi 53. ayet Aranızdan Allah'ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler de bunlar mı? demeleri için onların bir kısmı diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? Kafirler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle fakir müminleri aynı seviyede tutmasını hoş görmüyorlardı. Halbuki Allah celle celaluhu katında zengin, fakir farkı yoktu. Üstünlük ancak Allah'ın emirlerine uymakla yani takva ile olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul eden fakir ve yoksul Müslümanlara hep yardımda bulunurdu. Hayata tutunmaları için her türlü maddi desteği oluştururdu. Rahmet tamamen onu kuşatmıştı. Merhameti bütün insanları içine alacak şekilde genişti. Müşrikler dahi bu merhametten istifade etmişlerdir. Bu sıfatlara ulaşmak için çok insan uğraşmıştır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Enbiya Suresi 107. Ayet Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu tarafından terbiye edildiği için bütün insanlara kıyamete kadar örnek olacak bir kişiliği vardı. Mescidi temizleyen fakir ve zenci bir kadın vardı. Öldüğünde sahabeler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber vermemişlerdi. Öldüğünü öğrenince peygamberimiz hemen mezarına gitmiş, iki rekat namaz kıldıktan sonra ona dua etmiştir. Evi barkı olmayan bir kısım fakir sahabelerse, mescidin bir bölümünde yatıp kalkıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı öğretmek suretiyle eğitimleriyle bizzat ilgileniyordu. Suffe ashabı denilen bu zatların geçimlerini de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstlenmişti. Cennetle müjdelenmiş olan Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh kendini fakirlerden üstün sayardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün onu şöyle ikaz etti. İlahi yardım ve hayır onların yüzü suyu hürmetine gelir. Sen de onlara borçlusun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri vefatından sonra da aynen bir mucize sonucu gerçekleşmiştir. Saad bin Ebi Vakkas fakirlerden meydana gelen bir ordunun başkomutanı iken, Kadisiye mevkiinde Rüstem'i yenerek, Kisra'nın saltanatına son vermiştir. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Velid, Ümeyye bin Halef ve Utbe bin Rabia gibi Kureyş'in ileri gelen müşrikleri gelmişti. Onları İslam'a anlatıyor ve hidayete gelmeleri için uğraşıyordu. O sırada Abdullah bin Ümmü Mektum geldi. Ya Resulullah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermedi. Kureyş'in ileri gelen müşrikleri belki inanırlar ve hidayete gelirler düşüncesiyle konuşmasını kesmeden onlarla ilgilenmeye devam etti. Ümmü Mektum'a gerekli önemi vermediği için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy şu ihtarda bulundu. Abese suresi 1-4. ayet Peygamber, Amanın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. Resulüm, onun halini sana kim bildirdi? Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Cennet ehlinin çoğunun bu hayatta yoksulluk çekenler olduğunu gördüm. Bir defasında da şehadet parmağıyla orta parmağını yan yana getirerek şöyle buyurmuşlardı. Benle yetimi koruyan cennette böyleyiz. Tirmizi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğu. Doğruluk peygamberlerin bir gereğidir. Peygamberlerin hepsi dürüst ve güvenilir insanlardı. Bütün peygamberler davalarını, tebliğlerini bu doğruluk ekseni etrafında yapmışlardır. Peygamberlerin görevleri, insanların dünya ve ahiret saadetlerini temin etmektir. Dünya ve ahiret saadeti de ancak doğrulukla sağlanmaktadır. Doğruluk olmadan hiçbir hakikat ve gerçek ortaya çıkmaz. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de doğruluğu insanlara överken şöyle haber vermektedir. Kitapta İbrahim'i an, zira o, sıdkı, bütün bir peygamberdi. Meryem Suresi 41. Ayet Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğru bir peygamber olduğu bildirilmekte ve sadakati övülmektedir. Yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Meryem Suresi 54. Ayet Resulüm, kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözüne sadıktı. Resul ve Nebi'ydi. Hazreti İdris Aleyhisselam da aynı özellikleriyle anlatılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğun en canlı bir timsaliydi. Sözü ve özü her zaman bir olmuş. Allah Celle Celalüh'ün emir ve yasaklarına en iyi bir şekilde başta kendisi uymuş ve tabi olanlarına da öğretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta Kur'an'ın yaşayan canlı bir örneğiydi. Tamamen Kur'an ahlakıyla ahlaklanmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden daha doğru daha dürüst, daha güvenilir ve daha güzel ahlaklı bir kimse olmamıştır. Güzel ahlak doğruluktur. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Kalem Suresi 4. Ayet Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberliğini ilan etmeden önce de halk arasında Güvenilir Muhammedül Emin lakabıyla anılıyordu. Hayatın her safhasında peygamberlikten önce ve sonra da asla doğruluktan bir zerre bile ayrılmamıştır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Zümer suresi 33. ayet. Doğruluğu getiren ve onu tasdik edenler var ya işte kötülükten sakınanlar onlardır. Doğruyu getiren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer gelen peygamberlerdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara tevhid inancıyla Kur'an-ı Kerim'i getirmiştir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun! Ve doğru söz söyleyin. Ahsap suresi 70. ayet Kur'an açıkça müminlerin doğru konuşmalarını emretmektedir. Çünkü ahlakın esası doğruluktur. Başka bir ayette de şöyle buyurulmaktadır. Tevbe suresi 119. ayet Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi Kur'an müminlere doğru insanlarla beraber olmayı emretmektedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiği zaman Mekke müşrikleri ona şair, deli ve sihirbaz demişlerdi. Ama hiçbir zaman onun zatına yalancı diyememişlerdir. Sadece O'nun getirdiği Kur'an ayetlerini kabul etmeyip bunları yalanlamışlardır. Allah Celle Celaluhu bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. En'am Suresi 33. Ayet Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler, Açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrulukla ilgili bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Doğruluğa sarılınız. Çünkü doğru söz insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Buhari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cesareti Bütün peygamberlerin en önemli özelliklerinden birisi de cesur olmak ve korkmamaktır. İnsanlara tebliğ ettikleri haklı davaları ancak bu şekilde başarıya ulaşabilir. Gönderilen peygamberlerin hepsi sadece Allah'tan korkarlar ve onun dışında kimseden asla çekinmezler. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Ahzab Suresi 39. O ayet O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar. Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah herkese yeter. Bütün peygamberlerin maddi ve manevi her türlü haksızlığa karşı cesur olmaları gerekir. Zulme karşı boyun eğmek ve aciz kalmak, peygamberlik vasıflarıyla asla bağdaşmaz. Her türlü tehlikeyi göze almadan ve cesur davranmadan hakkı ile gerekli tebliğ görevlerini yapamazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cesuruydu. İnsanlara karşı şefkatli ve merhametli olduğu kadar da gerektiğinde çok yiğitti. Asla acizlik ve korkaklık göstermezdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle görevlendirilip bu yüce dini insanlara tebliğ etmeye başladığı günlerde Arabistan'da vahşet ile şirk birlikte hakimdi. Kabe tamamen putlarla doluydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah celle celalühün bildirdiği tevhid dinini insanlara çekinmeden cesaretle eksiksiz olarak anlatıyordu. Ölümünden sonraki ahiret hayatını onlara hatırlatıyordu. İnsanların dünyada yaptıkları iyi ve kötü işlerin hesabını mutlaka ahirette vereceklerini tebliğ ediyordu. Azırıl Müşrik, Halef oğlu Ubey, eline çürümüş bir kemik parçasını alarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Allah'ın bunu yeniden dirilteceğini mi söylüyorsun diyerek ahiret hayatını tekrar dirilişi reddediyordu. Bununla kalmayıp ahiret görüşüyle alay ediyordu. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu durumu insanlara şöyle haber vermektedir. Yasin Suresi 78. Ayet kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşlileri öyle bir dine davet ediyordu ki bunu kabul etmeleri çok zordu. Kabul etseler bütün hayat düzenleri bir anda tamamen değişecekti. Çünkü İslam dini kumar, içki, zina ve faizi yasaklıyordu. Kureyşlilerse servet kaynaklarının büyük bir kısmını bu yolla sağlıyordu. Ayrıca Kureyşliler kendilerini bütün kabilelerden üstün görüyorlardı. Kabilenin Mekke'de olmasından dolayı bütün kabileler Kureyşlilere özel bir hürmet gösteriyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kureyşli olduğu için bu imtiyazlı sınıftan sayılıyordu. İslam dini azat edilmiş köle ile efendisine eşit görüyordu. Ayrıca zenginlerin mallarından fakir ve yoksullara zekat vermelerini emrediyordu. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Zariyat Suresi 19. Ayet Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır. Kureyşliler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği bu kutsal dini kabul etmeyip, Şiddetle karşı çıktılar. Ona tabi olan müminlere de işkence ve boykotlar uygulamaya başladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminleri korumak için başta Habeşistan'a daha sonra Medine'ye hicrete izin verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zor dönemde bile tek başına kimsenen korkmadan ve çekinmeden Kabe'ye gidip namaz kılar ve Kur'an okurdu. İslam dini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cesareti ve inanan müminlerin gayretleriyle kısa bir zamanda bütün dünyaya yayıldı. Bir gün Kureyş müşrikleri Mekke'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öldürmek için evini kuşatmışlardı. Peygamberimiz ise hiç korkmadan ve çekinmeden evden çıkmış, yerden bir avuç toprak almış, müşriklerin başlarına saçmıştı. Yasin suresinin baş tarafından 9 ayet okuyarak aralarından ayrılmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret esnasında gereken bütün tedbirleri eksiksiz bir şekilde almıştı. Çünkü takip edileceğini biliyordu. Bu tedbirlere riayet etmiş, kalben de Allah'a tevekkül etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebubekir radıyallahu anh Birlikte hicret ederken Sevr mağarasına sığınmışlardı. Müşrikler mağaranın önüne kadar gelmiş, ayak sesleri dahi duyulur vaziyetteyken Hazreti Ebubekir radıyallahu an endişelenip korkmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hitaben üzülme. Allah bizimle beraberdir. buyurmuştur. Müşrikler Mekke'den ayrılan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bulup yakalayana 100 deve vereceklerini vaat etmişlerdi. Mağara'dan çıkıp gittiklerinde Suraka bin Malik izlerini takip etmek suretiyle onları kolayca bulmuştu. Ancak tam yakalayacağı sırada Hazreti Ebubekir radıyallahu anh yine telaşlanınca peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Korkma. Allah bizimle beraberdir." buyurarak onu teselli etmiştir. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına dönüp Suraka'ya baktığında atının ayakları kuma saplandı. Fakat atı çıkarıp yüz deveyi almak için tekrar peşlerine düştü. At ikinci kez kuma saplandı ve saplandığı yerden durmadan çıkmaya başladı. Suraka bu durumu görünce korktu. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu affedip serbest bıraktı. Hazreti Ali radiyallahu an savaşta başımız sıkıştığında peygamberin arkasına sığınırdık diye rivayet etmiştir. Hazreti Ömer radiyallahu anh da Resulullah'tan daha cesur birini görmedim buyurmuştur. Bedir savaşında Müslümanlar sadece 305 kişi oldukları halde, Silah ve maddi güçleri de yoktu. Müşrik ordusu ise 950 kişiden ibaret olup silah ve maddi güç bakımından da Müslümanlardan çok daha üstündü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstün liderlik vasfı ve cesaretiyle düşmanlarından asla çekinmeden müşrikleri ağır bir hezimete uğratmıştır. Kureyş'in azılı müşrik liderlerinin büyük bir kısmı bu savaşta öldürülmüştür. Bir zaman sonra ise müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak için büyük bir orduyla birlikte Medine'ye doğru hareket ettiler. Ordunun içinde 3 bin deve, 700 zırhlı ve 200 süvari vardı. Üstünlük liderlik vasfına sahip o yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durumu öğrenince sahabeleri toplayıp onlarla bu durumu istişarede bulundu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kalıp savunma yapmayı uygun görüyordu. Bedir'e katılmayan genç sahabelerse düşmanla göğüs göğüse çarpışmayı istediler. Daha savaş başlamadan önce sahabeler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görüşüne muhalefet ettiler. Peygamberimiz savaş meydanında okçulara yerlerinden kesin bir şekilde ayrılmamalarını emrettiği halde yerlerini bazı sebeplerle terk ettiler. Bir kısım sahabeler, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinlememenin bedelini çok ağır ödediler. Beklemekte olan Halit bin Velid'in saldırısına uğrayan sahabeler bir anda dağıldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yaralandı. Fakat düşmandan korkmadı ve yılmadı. Kısa bir zamanda Müslümanları toplayarak düşman ordusunu takip etmelerini emretti. Sonuçta, Üstün liderliği, kahramanlığı ve cesareti sayesinde savaştan galip ayrıldı. Huneyn Savaşı'ndaysa İslam ordusu düşmanın ok saldırısına uğrayıp dağılmak mecburiyetinde kaldı. Yeni Müslüman olanlar kaçtı. Geri kalanlar da onları takip ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cesaretle hayvanını düşmana doğru sürerek direnmiş, düşmana en yakın vaziyette durmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçan Müslümanlara ben peygamberim diye seslenip Müslümanları toplayarak savaşmaları için onları tekrar teşvik etmiştir. Bir gün Medine halkı korkunç bir ses duymuştu. Düşmanın gelip baskın yapacağından korkuyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıcını yanına alarak Ebu Talha'ya ait Çıplak ata binerek herkesten önce sesin geldiği tarafa doğru gitmiş, gerekli keşfi yaparak geri dönerken yolda giden Medinililerle karşılaşmıştı. Korkmayın bir şey yok diyerek onların içini rahatlatacak haberler getirmişti.